Allah ihlasınızı, samimiyetinizi, gayretinizi artırsın. Allah Azze ve Celle razı olacağı amelleri işlemeyi hepinize nasip etsin. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Allah azze ve celle Müslüman erkekleri, Müslüman kadınları, mümin erkekleri, mümin kadınları bağışlasın. Allah azze ve celle hem Müslüman erkeklerin, hem Müslüman kadının işlerini kolaylaştırsın. Allah subhanahu ve Teala kabirdeki Müslümanların kabrini aydınlatsın. Allah azze ve celle Hastalarımıza, Müslümanların hastalarına şifa versin. Allah Müslümanların kalbini yakınlaştırsın. Aralarını ıslah etsin. Onları hak üzere tevhitte bir araya getirsin. Allah Azze ve Celle'nin her şeye gücü yeter. Allah Müslümanların güvenliğini, istikrarını korusun. Allah bizlere nimetine şükredenlerden eylesin nankörlük yapan, vefasızlık yapan Allah Azze ve Celle'ye sırt dönenlerden eylemesin. Allah Subhanahu ve Teala sözlerimizde, amellerimizde, niyetlerimizde, isteklerimizde bizlere hep ihlasına nasip Her türlü yapmacıktan, gösterişten, riyadan, iki yüzlükten korusun bizleri. Allah bize Hakkı hak olarak göstersin ve ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak göstersin ve ondan kaçınmayı hepimize nasip etsin. Batılı karmaşık kılıp bizleri saptırmasın. Allah İslam'ı ve Müslümanları güçlendirsin. Şirki, müşrikleri, fasıpları, münafıkları küçük düşürsün. Allah İslam'ı ve İslam ehlini her yerde şereflendirsin. Allah İslam'ı ve İslam ehlini her yerde korusun. Allah ümmeti Muhammed'e doğru yolu tekrar göstersin. Onları hakta, tevhitte, akide de bir araya getirsin. Amin Ya Rabbi. Kardeşlerim sizlere haftada bir ehli Sünnet itikadı dersleri yapıyoruz sırayla. Geçen hafta Tevhid dersinde kalmıştık. Yine kaldığımız yerden inşallah devam etmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle ehl Sünnet itikadını düzgün alıp hayatına geçiren ve sırattan düzgün bir şekilde geçip son yer olan cennete girenlerden eylesin. En son rububiyet Tevhidinin uluhiyet tevhidini gerekli kıldığını anlatmıştık. Çünkü Rabbimiz ve Teala kendisinin yoktan yaratıcı olduğunu, rızık verici, kulun saymaya güç yetiremeyeceği kadar türlü nimetlerle doğumundan ölümüne kadar ve hatta bundan daha öncesinden itibaren kendisine her vakit ve her durumda nimet verici olduğunu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 ona mahlukundan birini kendisiyle beraber ibadete ortak etmesini haram kılmıştır. Sev ama beni sever gibi kimseyi sevme. Kork, benden korkar gibi hiçbir şeyden korkma. İste, benden ister gibi hiçbir şeyden isteme. Sığın ama bana sığınır gibi başka hiçbir şeye sığınma demiştir. Bunun için Allah subhanehu ve teala rububiyet tevhidini kabul ettikleri halde duada, kurbanda, adakta birçok ibadet türünden birini Allah Azze ve Celle'den başka muhabbutlara yönlendirerek Allah'a ibadette ortak koşan müşrikleri kınamış ve şirk koşanı asla affetmeyeceğini ve cehenneme koyacağını söylemiştir. Allah Azze ve Celle düşünmez misiniz? Sakınmaz mısınız? Nasıl da aldanıyorsunuz buyurmuştur. Ve Bakara suresinin 21 ve 22 ayetinde önce Rububiyetini hatırlatıp, sonra ilahlığını gündeme getirmiş. Ey insanlar, sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Belki böylece korunmuş olursunuz. O Rabb ki sizin için yeryüzünü korunup rahat edeceğiniz bir döşek göğü de onun üzerine bir çatı yaptı ondan su indirdi o su ile size rızık olmak üzere meyveler çıkardı o halde bütün bunları bilip dururken Allah'a ortak koşmayın buyurmuştur kardeşlerim la ilahe illallah'ın bazı şartları vardır ve onu bozan şeyler vardır birçok şeriat aslar tevhid kelimesi olan la ilahe illallah sözünün büyük fayda ve faziletlerine delalet eder. Bunların en önemlerinden bazıları sahibinin müslüman oluşuna bununla hükmedilmesi, kanının, malının ve rızkının bununla koruma altında olması. Cennete bununla girilmesi ve bu kelime sayesinde cehennemde ebedi kalınmamasıdır. Bütün bunlar bu kelimeyi sadece telaffuz etmekle hasıl olmaz kardeşlerim. Bilakis bu kelimenin bütün şartların yerine getirme ve onu bozan şeylerden de bir müminin kaçınması gerekir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bakın Usame hadisini hatırlayacak olursanız, savaştan daha yeni dağılıyorlar. Bir yere Müslümanlar dinlenmek için ağaçlık bir bölgeye çöküyorlar. Ve ortalıkta istikrar tam yok. Bir müşrik sinsice geliyor, sahabeden bir tanesini şehit edip yine kaçıyor. Sonra sinsice geliyor, yine bir tanesini şehit edip kaçıyor. Yine sinsice geliyor, birini şehit edip kaçıyor. Usame üçüncüde ya da dördüncüde bunu yakalıyor. Tam öldürecekken adam la ilahe illallah diyor. Fakat Usame üç tane kardeşini gözünün önünde harca öldürdüğünü, kalleşce öldürdüğünü görünce vurup öldürüyor. Fakat o adamın son anda bu söylediği söz kendisine yer ediyor. Ortalık sakinleştiğinde Allah Resulü ve vesselam'ın yanına gelip Ey Allah'ın Resulü böyle böyle böyle oldu ben de öldürdüm. Sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün diyor. Korkudan dedi ya Allah Resulü. Diyor. Sen kalbini mi yırtın diyor. Sen onun kalbini yırtın içine mi baktın diyor. Aleykümselamun aleyküm. Bu sözü o kadar çok söyledi ki diyor Hüsame diyor ki keşke o gün Müslüman olaydım da bunları duymayaydım diyor. Bu kelime bu kadar önemli kardeşlerim. La ilahe illallah kelimesi kişinin küfürden İslam'a girmesinin anahtarıdır. Ki ondan sonra birçok şey gelecek ama giriş bununladır. Öyleyse bu kelime çok çok önemlidir. Önemli olduğu gibi bu kelimeye zarar verecek her şeyden de uzak durmak gerekir. İşte bu yüzden la ilahe illallah cennetin anahtarım değil midir diye sorulduğunda evet lakin dişleri olmayan anahtar olmaz. Eğer dişleri olan anahtar ile gelirsen kapı sana açılır. Aksi takdirde açılmaz denmiştir. Hasan İnsanlar la ilahe illallah diyen cennete gider diyorlar denilince kim la ilahe illallah der, haklarını, farzlarını eda ederse er cennete girer buyurmuştur. Bu şartlardan birinin yerine gelmemesi sebebiyle bütün münafıklar bu kelimeyi söylemelerine ve çoğunun İslam'ın zahirindeki şiarlarından bazılarını yerine getirmelerine rağmen, bu kelime münafıklara fayda vermemiştir. Çünkü onlar kalplerinin tasdiklemediğini, dilleriyle göstermeye, söylemeye ve azalarıyla göstermeye çalışmışlardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kelimenin şartlarının yerine gelmesinin vacip olduğuna ve onun engellerinin bulunmaması gerektiğini, ana hatlarıyla bizlere anlatıyor. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundu. La ilahe illallah dediklerinde onun hakkı müstesna canlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Hesapları Allah'a aittir demiştir. Onun şartlarını yerine getirme ve onu bozan şeylerden uzak durmak da bu tevhid kelimesinin haklarına dahildir kardeşlerim. Şerî naslar bu yedi yedi kelime yüce kelimenin yedi şartı olduğunu gösterir. Bunun birinci şartı delalet ettiği anlamı bilmektir. İbadete Allah azze ve celle'den başka hak sahibi Kimsenin olmadığını bilmek gerekir. Allah Azze ve Celle şunu iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor Muhammed Suresinde. İkinci şartsa ilimden sonra yakın kelimesidir kardeşlerim. Yani şüpheyi ortadan kaldıracak şekilde yakın, kesin inanç, şeksiz şüphesiz. Bu kelimenin dalalet ettiği mana olan Allah'tan başka ibadete layık kimse olmadığına kesin bir iman ile iman etmek zorunludur. İman, zan ve tereddüt ile değil ancak kesin bilgi ile yeterli olur kardeşlerim. Ne zaman felsefe girdi, Yunan tanrıları girdi, Müslümanların kafası karıştı. İyilik tanrısı, kötülük tanrısı, aşk tanrısı, savaş tanrısı, tabiat tanrısı var da var bir olanı birleyemediler, şüpheye düştüler ve birçok ilah edilmeye başladılar ki bugünkü kullanmış olduğumuz takvim esasındaki o ayların isimlerini bir araştırırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Evet Allah Azze ve Celle diyor ki asıl müminler Allah'a, Resuluna inanıp hiç şüphe etmeyenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerdir. İşte imanlarında sadık olan bunlardır diyor Hucurat suresinde. İmanında bu kelimenin delalet ettiği mana hususunda kesin inanç üzerine bulunmayan bu konuda şüphede olan veya duraklayan kimseye bu kelime hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde fayda vermez kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin yani tevhidin kelimenin kelimeyi tevhidin şartlarında şüphe asla Allah'tan en ufak isimlerinde ve sıfatlarında şüphe, zan o kişinin tevhidini bozar ki zaten İslam dairesinden çıkanlar da buradan çıkar Allah'ı sever gibi birlerini severler Allah'tan korkar gibi bir şeylerden korkarlar vesaire ileride bu çok geniş gelecek ilim geldi yakim geldi bitti mi? Bitmedi üçüncü şart bunlar birbirinin mütelazımıdır yani birbirini tamamlayarak giden ve olmazsa olmazlarıdır. Reddedilmeden kabul etmektir. Kalbi ve diliyle bu kelimenin dalalet ettiği her şeyi kabul etme ve onun hak ve doğru olduğuna iman etmek gerekir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle onlar kendilerine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 bu kelimeden hiçbir şekilde faydalanamaz. İblis Allah'ı kabul ediyordu. Ama Allah Azze ve Celle ona bir şey emretti. Aynen vahide bize gelen diğer emirler gibi. İki elimle yarattığım halde seni secdeden alıkoyan neydi? İblis tövbe edip secdeye kapılması gerekirken diklendi, söz söyledi. Ve Allah Azze ve Celle'ye aklıyla delil getirdi. Yaratana delil getirilir mi? Söylenen doğru da olsa yaratana karşı yani akli olarak yaratana delil getirilmez ki. İşittik, itaat ettik denir. İşittik, isyan ettik denmez. İşte iblis beni önce yarattın ya da beni ateşten yarattın gibi deliller getirmesi, güya kendini savunmaya kalkması onun tarz edilmesine lanetlenmesine sebep olmuştur. O yüzden bu sözü söyleyen kimse kibir, haset veya başka bir sebepten dolayı bu kelimenin dalalet ettiği herhangi bir emir veya nehi hiçbir şeyi ne yapamaz, reddedemez. Her kim ibadetin yalnızca Allah'ın olduğunu dolayısıyla büyüklenerek Allah'ın şeriatına başvurmayı kabul etmezse, o kimse İslam dairesinden çıkar kardeşlerim. Yine Hristiyan, Yahudi, kabirlere tapanlar, putlara tapanlar ve diğerleri gibi müşriklerin dinlerinin batıl olduğunu kabul etmeyip, onların dini de doğrudur diyen ve tevhid kelimesinin bu şirk dinlerinin batıl oluşuna dalalet ettiğini kabul etmeyen kimse de tevhidini bozmuştur. Evet. Bu da üçüncü şarttır. İlim yakın, yakin ve reddolunmayacak kabuldür. Dördüncü şartsa terk olmaksızın boyun eğmektir. Bu da azalarla gerçekleşir kardeşlerim. Bu kelimenin dalalet ettiği yalnızca yalnızca Allah Azze ve Celle'ye ibadet gerçekleşmesi gerekir. Allah subhanahu ve teala kim itaatkar davranarak işini Allah'a bırakırsa en sağlam kulpa yapışmış olur diyor Lokman suresinde.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 ya da dünyasını kazanmak için amel ederse bu kelimeden hiçbir şekilde yine faydalanamaz evet geldik beşinci şarta yalansız doğrulamaktır bu kelimeyi kalbinden doğrulukla söylemeli ve dilinden çıkan da kalbine uygun olmalıdır bakın Allah azze ve celle diyor ki elif La-min. insanlar iman ettik demekle hiç denenmeden hemen bıraklı vereceklerini zannediyorlar. Halbuki biz kendilerinden öncekileri de denedik. Deneneceklerdir de. Allah doğru söyleyenleri bilecek, yalan söyleyenleri de bilecek diyor Ankebût'ta. Bu yüzden kardeşlerim Münafıklar hep bu kelimeyi söylerler ama hiç faydalanamazlar. Çok aldatıcıdırlar. Haklarında kocaman bir sure inmiştir. Konuştuğunda dinlersin. Gördüğünde sıfatları, cisimleri hoşuna gider diyor. Ama işleri boş, cehennem kütükleri gibidir diyor. İşte bu yüzden münafıklar bu kelimeyi ne kadar söylerlerse söylesinler ne kadar insanları kandırmaya çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar müminleri ayırmaya, bölmeye, parçalamaya, davetçilere kinlenirlerse kinlensinler, bu kelime namaz da tutsalar, da tutsalar, hacca da gitseler, ümriye de gitseler, onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Çünkü kalpleri bu kelimenin dalalet ettiği manayı yalanlamaktadır. Onlar yalan, ve nifak olarak bu sözü söylerler. Altıncı şartsa şirk bulundurmayan ihlastır kardeşlerim. Zaten buraya kadar gelmişse bir Müslüman bu da Allah'ın ona bir nimetidir. Amellerin bütün şirk şaibelerinden uzak salih niyet ile tasfiye edilmesi zorunludur. Çünkü Allah Azze ve Celle dini Allah'a halis kılarak ona ibadet et diyor Zümer suresinde. İbadet türlerinden herhangi biriyle Allah Azze ve Celle'ye şık koşan bu kelimeden faydalanamaz. İsterse akşama kadar binlerce La ilahe illallah desin. La ilahe illallah. Sürekli desin. Yine bu kelimenin Şartlarından birisi hiçbir amelini, hiçbir amelini, hiçbir sözünü, hiçbir infakını davetini birilerinin tatifi için yapmaman gerekir. Yedinci şart muhabbettir kardeşlerim. Müslümanın bu kelimeyi dalalet ettiği manayı ve bu kelimenin şartlarına uyarak onunla amel eden tevhid ehlini sevecek. Bu kelimeyi bozanlara buğz edecek. Allah Subhanahu ve Teala insanlar içinde bir takım kimseler vardır ki Allah'tan başkasını ona ortak edinip onları Allah'ı sever gibi severler. Gerçi iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir diyor Bakara suresinde. La ilahe illallah dediği halde onun delalet ettiği mana olan bir ve hiçbir ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'ye ibadeti sevmeyen kimse tevhidini bozar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki bu onların Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmamaları sebebiyledir. Allah da onların amellerini iptal etmiştir diyor Muhammed dokuzda. La ilahe illallah kelimesini bozan şeylere, İslam'ı bozan şeyler veya tevhidi bozan şeyler adı verilmiştir. Bu dersler çok ağır dersler ve sorumluluğu çok ağır meselelerdir. Allah anlayanlardan, dikkat edenlerden, hayatına güzelce geçirenlerden eylesin. Bu meseleler mayınlı tarlaya benzer. Bastığın yere dikkat etmezsen direkt imanını kaybedersin. Bu hasletler insanı İslam dairesinden çıkarır. Bunlar çok olup bazıları İslam'ı bozan bu hususların 400 kadar olduğunu zikretmiştir alimlerimiz. Bu yüzden sizlere ilk tavsiyem Sahih Buhari'si olan varsa tevhid bablarını ve ihtisam bablarını tekrar baştan sona kadar dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Yok. Hadis kitabım yok diyorsanız o zaman tevhidle alakalı Ehli Sünnet itikadını anlatan bir tevhid kitabı alıp dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Allah hepimize hayır versin, anlayışımızı artırsın. Allah tevhidi bozacak söz ve davranışlardan, şek ve şüpheden ve bunu kalbimize ilka edecek münafıklardan, fasıklardan, müşriklerden bizi uzak kılsın. Kardeşlerim, tevhidi bozan hasletler 3 ana başlıkta toplanır. Ki ehli sünnetin itikadında zaten günahlar üçe ayrılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi zulüm üçtür diyor. Bir Allah affetmez iki karışmaz üç menşiyetine kalmıştır. Affetmediğine gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler eşler koşmanızdır diyor. Yani şirk boyutu. Karışmadığına gelince bu da kul hakkıdır diyor. Üçüncüsü Allah'ın menşiyetine kalmışsa o da kişinin kendi nefsine yaptığı zulümdür diyor. İşte tevhidi bozan bu üç haslet, el sünnet alimleri tarafından üç ana başlığa ayrılmıştır. Birincisi büyük şirk. Bunun çeşitleri çok, çok detaylı bir şekilde gireceğim inşallah. Rabbim ömür verirsen İkincisi büyük küfür. Bunun da türleri çoktur. Buna da büyük şirkten sonra devam edeceğiz. Üçüncüsü de itikadı nifak. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşler. Şimdi bu meselelerin anlaşılabilmesi için önce ibadet kelimesinin üzerinde durmamız gerekiyor. İbadet dediğimizde bunun da iki maksadı vardır kardeşlerim. Birinci maksat, ibadetin tarifi ve kapsamının güzel anlaşılması gerekir. İbadet kelimesinin aslı lugatta küçük düşürme demektir. Bunun için ezilmiş yol derler. Efendisine karşı zilletinden dolayı alt köle kelimesi de bundan alınmıştır kardeşlerim. İbadet, hudu, boyun eğme, tezellül, zilletle itaat ve istikanet, küçük düşmek birbirlerine hep yakın anlamdadırlar. İbadet ancak hayat, anlayış, işitme, görme gibi nimetlerin en üstün cinsleriyle nimetlendirenin hak ettiği bir boyun eğmedir. Ubudiyetin aslı boyun eğme ve zillettir. İbadet ise itaattır kardeşlerim. İbadet, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu, zahirdeki ve batındaki sözler ve fiillerin hepsini kapsayan bir isimdir. İbadet dediğimizde sadece namaz kılma, oruç tutma, hacetme değildir. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bir söz, bir düşünce, bir bakış, eyleme döktüğümüz her şey ibadet kapsamına girer kardeşlerim. Dünkü sohbette de naklettiğim bir rivayet vardı hatırlayacak olursanız. Sizin din kardeşinizin yüzüne gülmeniz dahi ibadetten ve kulluktan hatta eşinizin ağzına verdiğiniz lokma dahi ibadetten ve kulluktan diyor Allah Resulü Evet, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu, zahirdeki ve batindeki sözler ve fiillerin hepsini kapsar. Burada kastedilen itaat ibadetidir kardeşlerim. Genel ibadet, semalardaki ve yerdekilerin hepsinin Allah'a zillet ile kul olmasıdır. Bu tarif ibadetin şu hususları kapsadığına delalet eder kardeşlerim. Birincisi saf ibadetler. Bunlar aslı itibarıyla meşru ibadetlerden olan Allah'tan başkasına yönlendirilmesi Nasların deliliyle haram kılınan ameller ve sözlerdir. Allah'ın cenali ve azametine has olarak Allah'ın kullarına fiilleri ve sözleri olarak emrettikleridir. Şeriat koyucunun naslarıyla emredilen kendisinde ihlasın farz olduğu aslı itibariyle meşru olan ibadettir. Böyle olmayan ise aslı itibarıyla meşru olmayan ibadetlerdir. Ancak şeriat koyucu tarafından bildirilen bütün fiillerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, kim şu bizim işimizde, dinimizde emredilmeyen bir iş yapmışsa bu mertuttur. Yani kabul olmaz diyor kardeşlerim. Saf ibadetlere bazı şeyler de dahildir. Birincisi kalbi ibadetler. Bunların da iki kısmı vardır. Kalbin sözü el-itikadı diye isimlendirilir ki Allah'tan başka Rab olmadığına ve ondan başkasının ibadeti hak etmediğine itikad etme. Allah Azze ve Celle'nin bütün isim ve sıfatlarına iman etme meleklerine getirdiği kitaplarına teslim edildiği resullerine bir de ahiret gününe hayrı ve şeriyle kadere iman etmek kalbin sözüdür kalbin itikadıdır ikincisi kalbin amelidir yani ihlas Allah azze ve celle'yi sevme onun sevabını ümit etme cezalandırmasından korkma ona tevekkül etme, emirlerini yerine getirirken ve yasaklarından sakınırken sabretmek bunlardandır kardeşlerim. Allah hepimizi ve neslimizi bunlarda muvaffak kılsın. Burada fire kabul edilmez. Buralar asla hatayı kabul etmez kardeşlerim. Kavli ibadetler, tevhid kelimesini söyleme Allah'ın kitabını okuma, Allah Azze ve Celle'yi zikretme, tesbih etme, tahmid ve diğer zikirlerle zikretmektir. Allah Azze ve Celle'ye insanları davet etmektir. Şerî ilimleri öğrenme, öğretmek bu ibadetlerdendir. Sonra bedeni ibadetler gelir. Namaz kılma, secde etme, oruç tutma, hac, tavaf, cihat ve şerî ilimler talep etme Başka mali ibadetler vardır, zekat, sadaka, kurban kesme, malından bir şey çıkarmayı adama gibi birçok ibadetler bunlardandır kardeşlerim. Bir de ikincisi saf olmayan ibadetler vardır ki aslı itibarıyla meşru ibadetlerden olmayan ameller ve sözlerdir. Lakin bunlar da salih niyet ile ibadete bir yerde dönüşebilir. Bu söz ve fiilleri kişi Allah'ın rızası için yaparsa bunlar ibadete dönüşür. Eğer kötülük niyetiyle yaparsa Allah'a isyana dönüşür ve kul bundan dolayı ceza görür. Mesela Allah Azze ve Celle'ye isyana destek olmak üzere mal kazanmak için alım satım yapma, hırsızlık yapmada kuvvet bulmak için yiyip içme bazı haramlara yol bulabilmek için birçok şeyler öğrenme, şeytani dersler alma, niyetin kötülüğü sebebiyle isyana dönüşür. Şayet kul bu fiil ve sözleri iyi ya da kötü bir niyet olmaksızın yaparsa bu ameller aslı üzerine kalır. Ne itaata ne de isyana dönüşür. Saf olmayan ibadetlere bazı şeyler de dahildir kardeşlerim. Kişinin kendisi veya aile hakkında harcamada bulunması, borcunu ödemesi, kendisine vacip veya mendup olan evlilik yapması, borç vermesi, hediye, ana babaya iyilik, misafire ikramda bulunmak da bunlardandır. Müslüman bu vacip veya mendupları Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyerek yaparsa, Allah'a itaatta destek olması için kendisine harcamada bulunursa, Allah'ın emrine uyma ve onları Allah'a kulluk etmek üzere yetiştirmek niyetiyle çocuklarına harcama yaparsa, Allah'ın rızasını gözeterek ailesine ulaştırmak için yürümekte zorlanan yaşlı bir kimseyi taşırsa, iffetini korumak niyetiyle evlenirse ve bunun gibi fiiller işlerse, bütün bunlar kendisi için sevap kazandığı ibadete dönüşür. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demin de naklettiğimiz gibi senin diyor hanımının ağzına koyduğun lokma bile ibadetten ve kulluktan diyor. Muhakkak ki Müslüman karşılığını Allah'tan bekleyerek ailesine harcamada bulunduğunda kendisi için sadaka olur diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Mağaraya sığınan üç arkadaşın hadisinde de o üç ayrı amelde hep ibadetlerin neler olduğunu ortaya koymuyorlar. Yolculuğa çıkan, sefere çıkan üç kişi fırtınaya yakalanarak bir mağaraya giriyorlar. Güya kurtulma, fırtınadan korunma. Bir kaya geliyor, yuvarlanıyor ve mağaranın ağzını kapatıyor. Üçü de ayrı ayrı dua ediyorlar. Çünkü Allah'tan başka onları kurtaracak kimse yok. Ne yapıyorlar hatırladınız mı? Birisi ana ve babasının rızasını kazanmak için ne yapıyor? İyilikte bulunuyor. O yaptığı iyiliği tevessülde bulunuyor. Öbürü ne yapıyor? Allah'ın rızasını dileyerek işçinin ücretini tam manasıyla verdiğini düşünüyor. Hatırladınız mı? Bir adam çalıştırıyor. Adam ücreti beğenmeden gidiyor. Adam Allah korkusundan onun ücretiyle bir çift hayvan alıyor. Hayvanlar ürüyor, ürüyor. Bir vadi dolusu adamın malı oluyor. Adam bir gün çıkıp geliyor. Ey Allah'ın kulu benim ücretimi ver. İşte şu vadide gördüğüm bütün mallar senin diyor. Ey Adem benimle alay etmedi. Vallahi ben senden alay etmiyorum diyor. Adam bütün malı toplayıp gidiyor. Ya Rabbi kabul ettiysen kayayı arala çıkalım. Bitti mi? Bitmedi. Bir tanesi bakın salih amel de işleniyor. O da bir amca kızı var göz koyduğu ve bir gün kendisine ihtiyaç için geliyor. O da diyor ki tek şeyle karşılık veririm. Sonra Kadın naçar kalıyor, veriyor. Sonra ne diyor? Kadın diyor ki ne olur diyor mührümü haram yoldan aşma. Sırf Allah korkusundan adam geri duruyor. Bakın başka bir amel işlemiyor. Günahtan geri duruyor. Ve bunu tevessül ederek ne yapıyor? Allah'a dua ediyor ve kaya tamamen açılıyor. Demek ki ihlas varsa ki bizim yaptığımız söz, fiil, eyleme döktüğümüz her olay ibadetten ve kulluktan kardeşlerim. Eğer bunlar hayra dönüşürse bu bize her zaman hayır kazandırıyor, kazandırıyor. Yok. Aynen mesela bu mağara hadisinde ana babaya iyilik, onlara bakın bir mağarada ölümden kurtardı. Allah onların duasını kabul etti. Bunun zıttını alın. Burnu yerde sürsün, burnu yerde sürsün, burnu yerde sürsün. Kim ey Allah'ın Resulü ana ya da babası ya da her ikisi yanında diyor yaşlanır da cenneti kazanamayan burnu yerde sürsün diye beddua var kardeşlerim yine sohbetin başında Allah karışmaz neye? kul hakkına diyor bak ikincisine Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim ibadet deyince bizler o kadar gevşek davranıyoruz ki Sözlerde, davranışta, giyimde, kuşamda, yemede, içmede bunların hepsi ibadete ve kulluğa giriyor kardeşlerim. Bu dikkatsizliğimiz bizi koşar adımlarla Allah muhafaza cehennemin tam ağzına kadar götürüyor. Öyleyse cennete gidecek ameller işlemeye gayret edelim. Allah Azze ve Celle'nin rızasını isteyerek haramları terk edelim. Faizi Hırsızlığı aldatmayı terk etmek böyledir. Şayet Müslüman bunları Allah'ın sevabını talep ederek ve onun cezalandırmasından korkarak Allah'ın yasağına uymak için haramları terk ederse bu aynı demin dediğimiz gibi o zina etmek isteyen o insanda olduğu gibi kendisine sevap kazandırdığı bir ibadet olur. Müslüman haramlardan bir şeyi gücü yetmediği için terk ederse veya had cezası ya da tazir cezasından korktuğundan yahut da ona istediği olmadığından düşünmediğinden terk ederse bundan dolayı sevap kazanmaz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam bu meyanda diyor ki Allah Subhanahu ve Teala'nın yazıcı meleklerine buyruğu Kulum bir kötülük yapmayı isterse onu gerçekleştirmedikçe kendisine yazmayın. Eğer yaparsa bir katını yazın. Eğer benden dolayı terk edecek olursa onun için bunu iyilik olarak yazın. Eğer bir iyilik yapmayı ister de yapamazsa onun için bir iyilik olarak yazın. Eğer yaparsa onun için 10 katından 700 katına kadar yazın diyor. Görüyor musunuz Rabbimizin ne kadar merhameti, ne kadar keremi var. Muğaradaki üç arkadaş hadisinde onlardan birisi Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek fuhşu terk etti. Allah'a tevessülde bulundu Allah duasını kabul etti kardeşlerim. Allah'ın rızasını isteyerek bazı amelleri yapmak da ibadettir. Uyku, yemek, alışveriş, diğer kazanç türleri de bunlardandır. Bunlar aslen mübahtır. Müslüman kul bunları yaparken bunlarla Allah'a itaatta destek olmaya niyet ederse bu kendisi için sevap kazandığı bir ibadettir. Bakın Muaz Ebu Musa Eleşari'ye Kur'an'ı nasıl okuyorsun diye soruyor. O da şöyle diyor. Ben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 Bu ibadetin önemini, Müslümanın ibadete önem verdiğini gösterir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle cinleri ve insanları yaratmasındaki gaye ibadet olmuştur. Ve kitabında ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım demiştir Zariyat-ı Her sözde, her işte, her hamelde. Allah Azze ve Celle kendisine kullukta, emirlerine uyma, yasaklarından kaçınmakta denemek için yaratmıştır. O hangimizin daha güzel amel sahibi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. İnsan ve cinlerden her akıl sahibi buluğa ermesinden ölümüne kadar imtihan ve deneme halindedir. Allah ömrünü çarçur edenlerden bozuk para gibi harcayanlardan eylemesin. Her halükarda Allah'ı zikreden onu razı etmeye çalışanlardan eylemesin. Eften püften şundan bundan ömrünü geçirenlerden eylemesin. Bakın kardeşlerim yarın eyvah eyvah diyeceğiz. Keşke keşke dünyaya dönsek de hayrımızı artırsak diyeceğiz. Ama verilmeyecek. Öyleyse hangi yaşta olursak olalım, kendimize çeki düzen verelim. İbadetlerimizi gözden geçirelim. İhlasımızı gözden geçirelim. İbadetin şartları vardır kardeşlerim, esasları vardır. Allah Azze ve Celle'ye ibadetin hakikati ve esası, muhabbetin kemaliyle beraber tam bir zilletle boyun eğmek. Sevdiğine boyun eğmeyen ona kul değildir kardeşlerim. Aynı şekilde sevmediği kimseye zilletle boyun eğen de ona kul değildir. Şartları ve dükünleri yerine gelmedikçe Allah Azze ve Celle hiçbir ibadeti kabul etmez ve razı olmaz kardeşlerim. İbadetin iki şartı vardır. Birincisi olmazsa olmaz ihlastır. Bu kolun ibadetinde yalnızca Allah Azze ve Celle'nin rızasını kastetmesidir. Allah Azze ve Celle kitabında dini yalnız Allah'a has kılarak ve doğruya yönelerek Allah'a ibadet etmekle emrolundular diyor Beyyine suresinde. Amelin sıhhat ve kabulü için ihlas şarttır kardeşlerim. İhlassız hiçbir şeyi Allah kabul etmez. Bir kula hangi amel olursa olsun neden yaptın? Tereddütsüz Allah için gelmedikçe o ibadet kabul değildir. Bu şarta binaen her kim ibadeti Allah'ın rızası dışında bir niyetle, insanların övgüsünü isteyerek ya da dünyevi bir menfaat isteyerek ya da amelinde Allah'ın rızasını kastetmeden başkasını taklit ederek yapma veya ibadetiyle insanlardan birine yaklaşmayı ister ya da sultandan, sultadan, devletten herhangi bir şeyden korkarak yaparsa bu ibadet ondan kabul edilmez ve sevap kazanamaz. Yine ibadetinde Allah'ın rızasını kastetmekle beraber bu niyetine bir de riya karıştırırsa yine ameli batıl olur. Hiçbir mümin Allah'ın dışında razı edeceği bir makam düşünemez. İnsanlar bugün över, yarın yerer kardeşlerim. İhlastan sonra ikinci şart Allah Azze ve Celle'nin şeriatına uygunluktur bu ibadetin vaktinde ve Allah'ın kitabı ve aleyhissalatü vesselamın sünnetinde gelene uygun bir şekilde olmasıdır bu ibadeti ne için yaptın soru cevap Allah için nasıl yaptın o nasıl yapmışsa yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl yapmışsa Nasıl abdest almışsa, nasıl namaz kılmışsa, nasıl oruç tutmuşsa, yani ibadeti nasıl yapmışsa ben de öyle. İşte ibadet bu şekilde kabuldür. İbadet hakkında varit olmayan ne bir amel ne de bir söz ona engellenemez, eklenemez. Vakti dışında yapılamaz, şekli dışında yapılamaz, sözü dışında söylenemez yapılırsa bunlar mertuttur kabul olmaz yine kitap ve sünnette gelmeyen bir ibadetiyle Allah'a ibadet edilemez vay bu ibadete benziyor buna şekli şöyle bir gece var ben şöyle de bir gece ekleyeyim o mertuttur kabul olmaz bu Muhammeden Resulullah şehadetinin gereğidir Allah Azze ve Celle'ye ancak nebisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle meşru kılınanlar ile ibadet edilir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle Resul size neyi verirse onu alın. Neyden sizi ne yederse ondan sakının diyor Haşr Suresi'nde. Ve Aleyhisselatü Vesselam, kim emrimiz olmayan bir şey çıkarırsa o reddolunur. Kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur diyor. Ayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın farzlığı hususunda gayet açıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü de emretmediği ve onun sünnetinde gelmeyen bir ibadet çıkarmanın meşru ibadetlerde yeni şekil ortaya koymanın haramlılığını ortaya koyar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emretmemiş ve bu onun sünnetinde yoktur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin. Allah hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Rabbim afiyet verdiği kimselerin arasına bizleri de katsın. Allah her ne kadar hatamız varsa, cahilliğimiz varsa gidersin. Allah kendisine dost gördüğü insanların arasına bizleri de katsın. Dostlarıyla birlikte kılsın. Verdiği her neyse bize hayır, bereket versin. Onları bizim için hayırlı kılsın. Bizler için fitne kılmasın. Fitnecilerin, fesatçıların, nifakçıların, hainlerin, zalimlerin, kafirlerin kötülüklerinden, kurdukları tuzaklardan bizleri korusun. Allah kaderimizi düzgün versin. Kazasından kaderine sığınırız. Allah Müslümanlara tekrar izzet ve şeref versin. Allah zalimleri ve kafirleri alcaksın. Masumlara ve günahsızlara izzet ve şeref versin derecelerini yükselsin. Allah subhanahu ve teala hepimize mağfiret etsin. Allah azze ve celle bizlere acısın. Bizleri korusun kardeşlerim. Bugünkü saatimiz doldu. İnşallah haftaya tekrar bu kanalda ehl-i sünnet itikadına devam edelim. Rabbim bu öğrendiklerini güzelce belleyen, hayatına geçirenlerden eylesin. Subhanu ki Allahümme ve bihamdike veşveden la ilahe illa ente. Estağfurike ve etubli. Velhamdülillahi râb-u'l-alem. Hepinize selamun aleyküm.